1528 numaralı konu Hazreti Ömer ile Hazreti Ali'nin la ilahe illallah kelimesi takva kelimesidir demeleri Hazreti Ömer la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur ve elahu ekber diyen bir grup insanı gördüğünde Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki bu kelime odur dedi Ey Ömer bu sözlerinle ne demek istedin denildiğinde de la ilahe illallah kelimesi takva kelimesidir ve buna da en layık kimseler bu kelimeyi söyleyenlerdir buyurdu